Bay Herkül Poirot bizim zavallı İngiliz polisinin çözemediği cinayetleri halletmekle övünüyorsunuz değil mi? Eh ne kadar akıllı olduğunuzu anlayalım bakalım Zeki Bay Poirot belki bu esrarı da kolaylıkla çözersiniz ayın 21'inde Andover'le ilgilenin selamlar imza A, B, C herhalde bunu yazan bir deli ...söyleyeceklerim bu kadar mı? Adam sana deliymiş gibi gelmedi mi? Geldi dostum. Geldi. Bu meseleye önem verdiğin anlaşılıyor Tuaro. Bir deliyi ciddiye almak lazımdır dostum. Çünkü bir deli... ...tehlikeli bir şeydir. Evet, bu doğru tabii. E, bu konuda ne yaptın? Ne yapabilirdim? Mektubu polis müfettişlerine gösterdim. O da senin gibi bu mektubun... ...budalıca bir şaka olduğuna karar verdi. Scotland Yard'a da sık sık böyle mektuplar geliyormuş. Bana da geliyor ya canım. E, ama bu mektubu ciddiye almışsın. Bu mektupta bir şeyler var. Stanks. Hoşuma gitmeyen bir şeyler var. Ne düşünüyorsun? Her zamanki gibi harekete geçmeye hazırım. Ama yapılacak ne var? Andover polisi de mektubu gördü. Ama onlar bunu ciddiye almadılar. Kağıtta parmak izleri de yok. Andoer'da kimin yazdığını gösterecek ipuçları da. Yani durumu şaka götürmeyeceğini sadece içgüdüm mü haber veriyor? İçgüdüm değil Esthinks. Bana bilgim, tecrübelerim bu mektupta hoşa gitmeyen bir şeyler olduğunu haber veriyor. E, ayın 21'i cuma günü Andoer civarında büyük bir soygun olursa... Ha, işte o zaman içim rahat ederdi. Ama ben bir cinayetten korkuyorum. <gülüyor> Bildik Mesoparov. Saat beş buçukta dükkana girip sigara alan bir adam bulduk. Altıyı beş geçe de başka bir müşteri tütüncüye girmiş. Ve dükkanın boş olduğunu sanmış. Herhalde kadının cesedi o sırada tezgahın arkasında yatıyordu. Böylece bayan Aşer'in beş buçukla altıyı beş geçe arasında öldürülmüş olduğu anlaşılıyor. Asherlerin çocukları var mıydı? Hayır. Sadece bir yeğenleri var. Overton yakınlarında bir yerde hizmetçilik ediyor. Demek Frans karısını sık sık tehdit edermiş. Evet. Adam içtiği zaman çılgına dönüyor. Küfürler savurarak karısını öldüreceğine dair yeminler ediyormuş. Yani sizce katil Frans? Şey... <gülüyor> bunu söyleyebilmek için henüz vakit erken Mesopar'ı. Fakat Frans aşağıdan dün geceyi nasıl geçirdiğini öğrenmek isterim. Bir bir şey çalınmış mı? Hayır, çalınmamış. Sizce Frans dükkana geldi, karısına küfredip bağırdıktan sonra onun başına ağır bir cisimle vurdu. Öyle, öyle gibi görünüyor. Ama size gelen o acayip mektuba bir daha bakmak istiyorum. Acaba o mektup Frans mı yazdı? Bu pek Frans'ın yazdığı mektuba benzemiyor. Onun bizim zavallı İngiliz polisi tabirini kullanacağını pek sanmıyorum. Frans anlatıldığına göre cahil bir adam. Böyle bir mektup yazacağından ben de emin değilim. Dükkanda garibine giden bir şey var mıydı? Evet. Bir tren tarifesi. Tren tarifesi mi? Açılmış ve yüzüstü tezgahın üzerine konmuş. Galiba biri de Andorra'dan kalkan trenlere bakıyordu. Ee, kadın tren tarifesi satıyor mu? Hayır. Tarif ancak büyük dükkanlarda satılan cinsten ciltli bir şeydi. Peki cinsiniydi bu tarifenin? Berça mı yoksa A, B, C mi? A, B, C! Evet, hadi! A, B, C denilen tarifelerden de bu mektuptaki imza gibi! Ay, ay, ay, ay. Ne demiyorum Puaro. Neler düşündüğünü bilsen Hastings İnan korkardım Şu tren tarifesini düşünüyorum Eğer Frans öldürdüyse karısını Neden o tren tarifesini Oraya bıraksın Belki polisi şaşırtmak için İmkansız Hastings Çünkü Frans onu düşünecek kadar zeki değil Rahatsız <gülüyor> ettin Puaro. Poirot Frans için haber vermek istedim Evet güvenim Fransız Aşer'i sorguya çektim. Karısının öldürüldüğü saatte arkadaşlarıyla beraber eğleniyormuş. Hı. Cinayeti ancak sorguya çekilmek üzere getirildiği zaman öğrenmiş. Nerede bulmuşlar Frans'ı? Eski bir vagonda. Hep orada kalıyormuş zaten. Ya. Demek karısıyla bir ilgisi yokmuş. Ayrı yerlerde kalıyorlarmış. Evet. Hı. Tahmin etmiştim. Bayan Aşer'i arkadan vurmuşlardı değil mi? Evet. ...başının arkasına ağır bir cisimdi. Eğer Frans dükkanda olsaydı... ...karısına edip onu tehdit etseydi... ...herhalde karısı kendisine arkasını dönmezdi. Halbuki o katiline sırtını dönmüştü. Yani? Evet, Hastings. Alice Asher bir müşteri için raftan sigara alıyordu. Hmm. Ee, bir de yeğenleri vardı galiba değil mi Glenn? Evet. Overton yakınlarında hizmetçilik ediyordu. Evet. Adı Mary. Sorguya çektik. Cinayet saatinde hanımıyla berabermiş... Zaten ile pek seyrek görüşürlermiş. Serveti var mıydı kadıncağın? Tam tersi. Zor geçinen bir kadın. O zaman bu cinayetin ardında ne var? Bilmiyorum. Ama bir işi olduğu muhakkak. Şimdi ne yapacağız, Puaro? Bekleyeceğiz. <Gülüyor> Ay Fuaro Eee ne dersiniz İlk oyunu ben kazandım sanadım Andover işi mükemmel oldu değil mi Ama eğlence yeni başladı Dikkatinizi Beks ile çekerim Tarih bu ayın Yani Temmuz'un 25'i Ne eğleniyoruz değil mi Selamlar İmza A B C <gülüyor> Allah'ım Yani bu iblis bir cinayet daha mı işleyecek Puaro? Andover olayının tek kalacağını mı sanıyordun? Sana bu sadece başlangıç dediğimi hatırlamıyor musun? <gülüyor> evet ama bu fiziği bir şey. Çılgın bir katille karşı karşıya. Evet Hastings. Hemen gitmeliyiz. Scott öğreneceğimiz öğrenici şeyler var. <gülüyor> İki mektubu da aynı şahsın yazdığı muhakkak. Ve o şahsın ver cinayetinde işlediğini biliyoruz. Evet. Şimdi de bize ikinci cinayetin işleneceği ihtar ediliyor. 25'inde Yani öbür gün. Fakat nasıl tedbir alabiliriz? Size bir tavsiyede bulunabilir miyim? Tabii. Sen edersen bu seferki kurbanın adı B harfiyle başlıyor. Beksil'den bahseden mektubu alınca yalnız yerin değil. Kurbanın da alfabeye göre seçileceğini düşündüm. Alfabe kompleksi bu bir manyak için gerçek bir sebep. E, fakat bazı emniyet tedbirleri alabiliriz. Imkansız Hastings. Bir şehir dolusu akıllı insana bir deli deci bu. o. Ecia, korkuyorum. Çok korkuyorum Hastings. <Gülüyor> da bulmuşlar. Kızın adı Beth Bernard. 23 yaşında. Sarı Kedi Çayhanesi'nde garsonmuş. Doktor onun gece 11.30'da 1 arasında öldürüldüğünü söylemiş. Beklediğiniz cinayetin bu olduğuna emin misin bile? Cesedin altında bir ABC bulmuşlar. Hı. Bunun da eksil sayfası çıkmış. Kızı nasıl? Neyle boğduklarını biliyor musun? Kendi kemeriyle. ...kızın annesiyle babasına haber vermişler. Tabi çok sarsılmış zavallılar. Ailede başka kimse var mıymış? Kızın bir de ablası var. Londra'da daktil olup yapıyor. Ona da haber verildi. Sonra Bettin Donald isimli bir nişanlısı var. Cinayet gecesi onunla gezmeye gittiği sanılıyor. Bizim manyak katil verdiği sözü tutuyor. Kızın ablasının adı neydi? Megan Bernard. Onunla görüşmeliyim. Yani? ile gidiyoruz. ...ne zaman gördünüz? Uzun zamandır görmedim. Seyahatteydim. Nişanlıydı değil mi? Evet. Donald Fraser'la. Nasıl bir genç bu Donald? Sessiz, dürüst ve çalışkan bir genç. Hmm. Ama o da bazı şeylere kızıyordu tabii. Ve... ...ve, ve ne mademezel? Donald'un... ...kardeşimden tamamıyla vazgeçmesinden korkuyordum. Bana bu Donald Fraser... ...denilen genç, kıskanç ve çabuk... ...öfkelenen bir tipmiş gibi geliyor... ...gerçekten öyle mi? Tanıklı mı? Sessiz bir genç. Hislerini her zaman sözleriyle anlatamıyor. Ayrıca çok kıskanç. Bet'i kıskanırdı. E, kardeşime aşıktı. Bet de onu seviyordu. Fakat Bet kendisiyle ilgilenecek hiçbir erkeği gözden kaçırmazdı. E, tabii sarı kedi çayhanesinde çalıştığı için de... ...her gün bir sürü erkekle karşılaşıyordu. Gittiği maceralara girişmezdi ama... ...yine de eğlenceden hoşlanırdı. Anlıyorum, anlıyorum. Hı, devam edin. İşte bu yüzden Donald'ın sessiz hali kalmamıştı. İki ay önce de feci şekilde kavga ettiler. Bütün bunlar kardeşimin yalanları sebep oluyordu. Donald da Estinger'e bir kız arkadaşına gideceğini söylemiş. Oysa evli bir adamla İzbur'una gitmiş. Tabii Danat bunu öğrenince çok kızdı. Bir gün... ...bir gün... Evet... ...bir senin yüzünden katil olacağım dedi ama... ...hah... Ha. Ee, ...kız kardeşiniz son günlerde tekrar o evli adamla... ...veya başka biriyle buluştu mu? Bilmiyorum. Ee, çünkü burada değildim. Fakat tahminimce kardeşim o evli adamla tekrar karşılaşmadı. Adam kavga çıktığını duymuş olabilir. Bu yüzden de Bete yaklaşmadı sanırım. Duyuyoruz doğru. Memnun oldum. <gülüyor> ne oluyor, Madam? Allah aşkına söyle. Söyle, mi duydum. Beth öldü. Öldü mü? Evet, bana. O kimin, kimin öldürdüğünü biliyorlar mı? Hayır. Mi? Beth dün gece nereye gideceğini size söyledi mi? Bir kız arkadaşıyla Fels'le ona adı gideceğinden bahsetti. Ona inandınız mı? Ben... Ona inandınız mı? Ben... Ne demek istiyorsunuz? Beti bir manyak öldürdü. Katile <gülüyor> ancak siz doğruyu söylediğiniz taktilde yakalayabiliriz. Fakat... <gülüyor> Açıkça konuşmalısın. Siz kimsiniz? Polisten olmadığınız belli. Dedektif. He? <gülüyor> Bana her şeyi anlatmalısın. Peki. Önce Beti'ye inandım. Fakat sonra şüphelendim. Çayhane'yi gözetlemeye başladım. Beti beni görebilirdi ve kızardı. Oradan uzaklaştım. Ne yaptınız? Kalkıp oraya gittim. ...tekizde oradaydım. Otobüsleri beklemeye başladım. Fakat onu göremedim. Sonra, sonra çıldırdım sanırım. Benim bir erkek de olduğuna inanmaya başlamıştım. Bir müddet daha bekledikten sonra buraya döndüm. Saat kaçta? Bilmiyorum. Sizler tekrar göreceğim. Müsaadenizle... ...birimizi kararlaştırmalıyız meslepüarı. Beksil olayıyla ilgili ipuçların var mı Gülen? İstonda bir garson Bet'in resmini tanıdı. Hmm. Kızın ayın 24'ünde... ...orta yaşlı gözlüklü bir bayla yemek yediğini söyledi. Sence o evli adam bu mu? Evet. Ama gene de katilin o olduğuna emin değil. Bence önemli bir şey var. Cinayetlerin sebebi. Bunu öğrenmemiz lazım. Altebe kompleksi var adamda. Cinayetlerin sebebi bu işte. Malum malum ama neden? Bir katil özellikle bir deli, çok güçlü sebepler yüzünden cinayet işler. Peki mektuplar? İşte eğer bu manyak eğlenmek için adam öldürseydi o zaman bunu açık açık yazmazdı. Bu adamın kafasında o iki kurbanın ne gibi ortak yönleri olabilir? Bence kurbanları gelişi güzel seçiyor. Hı -hı. Yüksek ruhlu bir katil. Ne? ne? dediniz? Katilin yüksek ruhlu olduğunu söyledim. Frans Aşeri'yi karısını öldürdü diye yakalayabilirdik. Donald Frezer'i de nişanlısını boğdu diye. Eğer o ABC mektupları olmasaydı. Ne var o ABC mektuplarından? Bilmiyorum Hestin. Ama öğreneceğiz. <Gülüyor> Attın. Bakalım neredeymiş bu çastın? Esthings. Mektup ne zaman yazılmış? 27'sinde. Yanlış işitmedim ya Esthings. Cinayetin 30'unda mı işleneceğini yazmış. Evet şu tarife... Esthings farkında değil misin? Ayın 30'u bugün. Ba fakat... <gülüyor> Nasıl? <Laten. gülüyor> Mektupta adım yazılı olduğu halde adresin yanlış yazılmış olması bence biraz garip. El katil bunu maaşçı yapmış olmasın? Belki de yanılmıyorsun. Hızlı olabilir. <gülüyor> <gülüyor> Ocak noktaya parmağınızı bastınız Bay Clark. Eline ne geçer onun? Bütün cinayetlerin sorunu bu zaten. Abimiz dün her zamanki gibiydi değil mi? Evet. Yani üzgün ve endişeli değildi. Affedersiniz ama ben böyle bir şey söylemedim. Abim normal haldeyken bile daima endişelerini üzülürdü. Neden? Belki yenge ve Clark'ın sağlığının çok bozuk olduğunu biliyorsunuz. Karısının nasıl abimi çok istiyordu. <Gülüyor> bir zaman Daha önce de döndüm. Abimdeki bu değişliği görünce bayağı sarsıldım. Bay Clark! Abinizi kurşun yarasıyla bir uçurumun dibinde bulsalar bir veya yanında bir tabancayla. O zaman ilk ne düşünürdünüz? Onun intihar ettiğine inanırdım. Tamam? Ne var? Hiç. Sadece bir şeyin tekrarlandığını fark ettim. Ama bu önemli değil. Neyse neyse. Bu bir intihar olayı değil. Anladığıma göre abiniz her akşam yürüyüşe çıkarmış bayağı. Evet çıkardı. Her gece mi? <gülüyor> Tabii şaka şakır, şakır yabur yarşendi. Evde herkes onun bu merakını bilir de değil mi? Ya dışarıdakiler? Dışarıdakilerde neyi kastettiniz? Bek anlayamadım. Belki ağabeyimin bu mühür Bahçıvan da biliyordu. Belki de bundan haberi yok Herhalde buraya gelen bir yabancıyı çabucak fark ederler. Kıslatır. Ağustos'u bu civarı gayet kalabalık olur. Bir yabancı fark edilemez. Acayip bir hal. yoksa tabii. Dün bir yabancı gelip Sir Carmichael Clark'ı görmek istedi mi acaba? Hayır. Bailantua Gray beyler. Ağabeyimi size defteri. Memnun oldum efendim. Miss Gray? Sir Carmichael'a ABC imzalı bir mektup geldi mi? ABC imzalı mı? Hayır. Sir Carmichael yürüyüşten genellikle kaçta dönerlerdi? Ee, ona çeyrek kala salandı. Çoğu zaman yan kapıdan girer, koleksiyonun bulunduğu galeriye giderdi. Onun için polis telefonu etmiyor. Onun öldürülmüş olduğunu fark etmeyecektiniz. Üsküvenlik bir şey mi var? Yok. D'yi düşünüyorum. D'yi mi? Evet. Bundan sonraki kurban. ...kimeye tutup engel olmamız lazım. Kimeye onları lazım Toro? O korkunç katile. Evet. evet. Benim planım var. Ama bunu daha sonra konuşuruz. Memnuniyet yap Bay Clark. Katil cinayeti işleri 12 saat bile olmadı. Onun nerede olduğunu, ne yaptığını... ...belki planlarınız bize gösterir. Yomre ziyaret eti geleceğim Bay Fuaro. Ve o zaman işte... ...o manyağı yakalayacağız. Sizi bekleyeceğim Bay Clark... Şimdilik hoşçakalın. Bay Duaro, ben hiç memnun değilim. Öyle mi Bu polis fetişinin Glenn'in işini bilen bir adam olduğu muhakkak. Fakat her şey yalnız kendi bilirmiş gibi tavır takınıyor. Neyse. Bence uzun süre beklememiz hiç de işte doğru değil. Ne yapmamızı istiyorsun? Hemen harekete geçmeliyiz. Bundan sonra cinayte hazırlanmalıyız. Demek dördüncü bir cinayetin işleniçünden eminsiniz? Siz diyormuşsunuz? Ha tabii eminim. Bana ne düşündüğünüzü iyice anlatın. Baykuvar o. Özel bir ekip kurmamıza taraftarım. Sizin evinizde çalışacak bu ekip, öldürülenlerin akrabaları ve arkadaşlarından meydana gelecek. Oh çok güzel bir fikir bu. Bunu beğeninizde sevindir efendim. Yalnız şunu unutmayın Bay Clark. Diğer kurbanların akrabaları ve arkadaşları sizin dünyanızdan kimseler değiller. Çalışıyorlar onlar. Belki hepsine de kısa bir zaman için izin verirler ama... İyi Bu planı maddi bakımdan destekleyebilecek tek insan benim. Ben böyle fazla varlıklı değilim. Fakat abim öldüğü zaman bana büyük bir servet bıraktı. Ha. Onun için onların bütün masraflarını ben karşılayacağım. Tabi tabii... Ee, tabii, tabii. Ee, peki bu ekipte kimler bulunacak? Ekipte ben olacağım. Sonra Bayan Megan Bernard, kardeşini nişanlı olan Donald Fraser. ...öldürülen kadının yeğenin Mary... E, ...bu cinayetlerle ilgilenen... ...başka kimseler yok mu? Aa, evet, şey... ...Bayan Grey var, Thor evet. Grey... ah, Miss Grey, evet... Evet... ...Bayan Grey iki yıldan beri abimin yanında çalışıyor... ...Charleson ve civarında oturanları çok iyi tanıyor... Evet, Bay Krak... ...fikirinizi beğendim... ...birkaç gün sonra özel ekibinizle... ...burada toplanalım... ...mız... <gülüyor> ...bir şey hissettim deki bir fuarolu katılecik hoş yaklaştığım. Eee evet. bir dakika. bir dakika. Burada neden toplandığımızı biliyorsunuz. ...polis katili yakalamak için elinden geleni yoktu. Fakat bence bu konuyla şahsi bir ilgisi olan... ...ve kurbanları tanıyan kimseler bazen... dedektiflerin yapamayacağı şeylerde başarabilirler. Cinayetlerin hakkında bir takım şeyler biliyorsunuz. Ama bunları bildiğinizin farkında değilsiniz. Söyledikleriniz kurula. Bunların hiçbir anlamı yok. Ya, ya, hayır. Sizce önemi olmayan bir söz veya bir olay... ...cinayetin gerçek ipucu olabilir. <Gülüyor> evet. Hepiniz cinayetten önceki saatlerden bahsetseniz biraz ee, Siz başlar mısınız Bay Kırak? Tabi Tabi öldürüldüğü günü sabah Erken evde dolaştım evet. Sonra öğle yemeği yedim Bahçede hamak uyurdum Ve sonra mektup yazdım Akşam yemeği yedim Yatarken çok sevdiğim bir kitabı tekrar okudum Ondan sonra telefon çaldı. Bu ne kadar evet. olanı yeter o sabah biriyle karşılaştınız mı? Bir sürü kimselerle karşılaştım. Onlar hakkında bir şeyler hatırlayabiliyor musunuz? Hmm, durun, durun bakayım. Çok şişman bir kadın hatırlar gibiyim. Sonra kumsal bir genç vardı. Sarı saçlı bir kız denizde bağırıyordu. Ne <gülüyor> tuhaf. İnsan yavaş yavaş hatırlamaya başlıyor. Haklısanız çok iyi. Ee, Bay Grey, e, Siz hatırlıyor musunuz o günü? Ee, sabahleyin Sökarmıçıl bana mektuplarını dikte ettirdi. Sonra Kahya ile görüştüm. Öğleden sonra iş işledim. Benim için alelerde bir gündü. Gece erken yattım. Teşekkür ederim. Ben benim. Kız kardeşinizi son gördüğünüz zamanı hatırlayabilir misiniz? Ee, ben kardeşimi ölümünden on beş gün önce gördüm. Beraber Elcinge yüzmeye gittik. O ne konuştunuz? Bana parası olmadığını söyledi. anıktan bahsetti. Kardeşiniz buluşacağı bir erkekten hiç söz açtı mı? Ee, özür dilerim Bay Donald. Bek bana böyle bir şeyden bahsetmekten çekinirdin. Hmm, anlıyorum. Anlıyorum Bay Megan. Bay Donald, O akşam çayhanenin yakınında beklerken... ...hiç kimsenin farkına vardınız mı? Gırtımda bir sürü insan dolaşıyordu. Ama onlardan hiçbir yerini hatırlayamıyorum. Özür dilerim fakat hatırlamaya çalışıyorum Hiçbir şeyi hatırlayamıyorum. Pekala. Siz Mary, herhalde teyzeniz size mektup yazardı. Evet efendim. Son mektubu ne zaman geldi? Cinayetten iki gün önce efendim. Teyzeniz ne yazıyordu? İhtiyar iblisin, yani kocasının gene geldiğini... Onu tehditle kovduğunu... ...beni çarşambaya beklediğini... ...çarşamba günleri izinleyeyimdir efendim. Tehzem o gün birlikte... ...sınamaya gideceğimizi yazıyordu. Evet. O akşam üstelik doğum günümdü. <gülüyor> Affedersiniz efendim. Fakat o gün hatırlayınca çok üzüldüm. Evet, evet. Neler hissettiğinizi anlıyorum. İnsana bilhassa küçük şeyler dokunuyor. Ufak bir eğlence veya bir hediye... Evet, bu doğru. Çok doğru. Hani şey peçolduktan sonra da oldu... Annem Bet'e hediye almıştı. Maylon çoraplar. Hem de o olayın olduğu gün. Bak elinde pakette ağlarken gördüm. Bu çorapları Bet'e almıştım deyip duruyor. Bilmiyorum. Şey işte insanın bunları hatırlamak sarsıyor. İlaç için bir plan yapmayacak mıyız? E, tabii. E, tabii yapacağız. Bana kalırsa dördüncü mektup geldiği zaman hep birlikte hareket etmeliyiz. O zamana kadar belki hepimiz ayrı ayrı şansımızı deneriz. Edersiniz dersiniz Bay Kuvaroğlu? Bazı tavsiyelerde bulunabilir miyim? Tabii. Ben onları yazayım. Bu siz dinliyorum. Bayan Bernard ve Bay Donald, de araştırma yapsınlar. Mary Andalaya'da, siz Bayan Thora, da. Fakat ben Charleston'dan bütün bütün ayrıldım. Ya, anlayamadım. Bayan Grey nezaket göstererek bana yardım etmek için kalmıştı. Ee, Lady Clark nasıl? Ah, Thora gelmişken Bay ara, acaba Charleston'a kadar giderek kendisini ziyaret edebilir misiniz? Ben oradan ayrılmadan sizi görmek istediğini söyledi. Tabii giderim bak evet. Clark Öbür gün olur mu? Olur ya Size gelin Cemeli Belki siz anlılarda bir şeyler yapabilirsiniz ee, Bir kere de çocukları deneyim Çocukları mı? Evet Orada bir sürü çocuğun oynadığını fark ettim Teyzenizin dükkanına kimlerin girip çıktığını herhalde fark etmişlerdir Ya Bayan Rey ile ben ne yapacağız? Bay Kuru. Üçüncü mektubun üzerinde nerenin damgası var? Putney'in matmasi Yani Londra'da bir yerin. Evet. Bundan da ABC'nin Londralı olduğu anlaşılıyor değil mi? De öyle. Onu tuzağa düşürsek, mesela bir gazete ilan versem. ABC acele, Herkül o izinde. Susmam için yüz imza, İmza, ipsiye, zee. böyle kaba bir ilan değilim. Ama bu şekilde katil tuzağa düşüyor biliriz. Evet, bu mümkün. Fakat ABC'nin kurnazlık ederek bu ilana cevap vermeyeceğini sanıyorum. <gülüyor> Baklar, bana kızmayın ama... ...kalben bir çocuk olduğunuz anlaşılıyor. Toplantımız burada bitiyor. Hepiniz yeni deliller elde edince gene toplanacağız. Tekrar görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. İyi bir toplantı oldu, Hastings. Megan Berman çok zeki. Ben konuşurken hemen... Laf diye atıldım. Zira söylediklerimin bir önemi olmadığını anladı. Halbuki diğerleri bal gibi kandılar. Fakat sözlerin akla yakındı. E, tabii yakındı ama Megan durumu anladı. Yani o sözlerinde ciddi değil miydi? Söylediklerimin hepsi de bir cümleye sığdırılabilirdi. Onun yerine aynı fikri arka artı arkaya tekrarladım. Fakat neden? Ben nefret ediyor. Bunu gelip bize anlatmanız fevkalade bir şey. Gerçeği söylemek her zaman doğrudur. İşten atıldığım zaman çok sarsıldım. İnsan yaşadıkça çok şey görüyor. Gideyim ben. İzmenizle. Gürüst bir kadın o. Ayrıca cesur da. Ve bazı şeyleri iyi hesaplamasını da biliyor. Ne demek istiyorsun? Yani torak ileri görebiliyor. ...söğlenmiş gibi geliyor. Çok acayip. Konuşma sırasında kendi kendime... ...bu bana daha önce gördüğüm... ...duyduğum veya fark ettiğim bir şeyi... ...hatırlatıyor dedim durdum. Charleston ilgili bir şey mi? Hayır hayır hayır. Daha önce olan bir şey. Neyse. Lady Clark'la konuşmalıyız. Charleston'a gidiyoruz. Geldiğinizde çok sevindim. Mütçe Bay Hastings, Lady Clark Nasılsınız? Geldiğiniz için içinize de teşekkür ederim Karnı hakkında konuşacaktık değil mi? Aa, evet Öyle olacağını hiç tahmin etmiyorduk Geldiğiniz için hakikaten teşekkür ederim Kocamın kardeşine söyledim Onun bir çocukluk yapmayacağını umarım Çocukluk mu Lady? Ron bir çocuk gibidir, her şeye kalar ...derdiği gibi hareket eden bir insan. Evet. Evet çok da nadiktir o. Sizinle Michael'ın ölümü hakkında konuşmak istiyordum sanırım. O katil zavallı bir deli olmalı. Onu hala yakalayamadınız mı? Hayır yakalayamadık. Herhalde katil o buralarda dolaştı. Bu mevsimde etrafta çok yabancı oluyor Lady Clark. Sahi bunu unutmuştum. Fakat o gün sizin eve hiç yabancı gelmemiş Lady Clark. Kim söylemiş bunu? Bayan Grey. O kadın yalancının biri Hiç hoşlanmadım Onu buradan yolladım Neden bayan Grey'in yalancı olduğunu söylediniz? Size eve hiç yalancı gelmediğini söylemiş Evet İyi ya ben onu bu pencereden kendi gözlerimle gördüm Kapının önünde bir yabancıyla ile konuşuyordu ha. Yabancı nasıl bir adamdı? Bir ödevliği yoktu. Ay hadi bir adandı. Bir insan mıydı yoksa bir satıcı falan mı? Satıcı mıydı değil miydi? Ee, Hatırlayamıyorum. E, lütfen gidin artık. Çat yorgunum. Teşekkür ederim Lady Kilar. Sizi yavduk Biz növüzle. Söyletin miydi Hastings? İnsan daima bir şeyler öğreniyor. Peki, Tora Gray neden kimsini görmediğini söyledi? Bu soruyu iyi bir şekilde cevaplandırabilirim. Ama kendimizi boş yere yormayalım. Bunu Bayan Gray'e soralım. Daha iyi. E, Bayan Gray'e mi gidiyoruz? Hayır Hastings, eve gidiyoruz. Kiminize gelin. Kiminize gelin. Bizi ben öldürmedi değil mi? Bilmiyorum. Fuaro. Fuaro. Dördüncü mektup geldi. Bekliyordum. Aç bakalım ne yazıyorsun? Zavallı Mescid Size çok acıyorum. Artık başarıya erişmelisiniz. Bundan sonraki ufacık olay Donchester'de olacak. 11 Eylül'de. Şimdilik hoşçakalın. İmza A, B, C. Ne yeah. e, e, düşünüyorsun Poirot? Özel ekiple görüşmeliyiz. Bize anlatacaklar olduğuna eminim. yakalamalıyız. Hmm. Size katili bulmak için özel bir ekip kurduğumuzu söylemedik değil mi? Bu olayla <gülüyor> özel bir ilişkiniz olduğunu sanmıyorum Mr. Ron Clark. <gülüyor> <gülüyor> Bana kalırsa ABC sizi yendi. Donchester'da her türlü emniyet tedbiri alındı. Onu yakalayacağımızdan eminim. Gelecek hafta çarşamba günü sen at yarışlarının Donchester'da yapılacağını biliyor musunuz? Oranın ne kadar kalabalık olacağını? Ya evet. Evet. Doğru dergene karıştı. ABC deli ama aptal değil. İsmi değine başlayan birçok insanın yarı sahasını dolduracağı muhakkak. Bakın zekileri buluruz. Hepimiz kendi kendimize şu soruyu sormalıyız. Katil hakkında ne biliyorum? Ne yazık ki hiçbir şey bilmiyoruz. Hayır mademez. Hepimiz onun hakkında birçok şeyler biliyoruz. Ama bunun farkında değiliz. Hiçbir şey bilmiyoruz. Bütün bildiklerimizi tekrar tekrar inceledik. Hepsini değil. Mesela siz Bayan Gray. Carmichael'ın öldürüldüğü gün bir yabancı görmediğinizi... ...öyle biriyle konuşmadığınızı söylediniz. Gerçekten öyle. Fakat Lady Clark sizin bir yabancıyla konuştuğunuzu görmüş. Lady Clark beni bir yabancıyla konuşurken mi görmüş? Evet. Yanılmış olacak. Ah. Oh, ne dalayım? O olayı tamamıyla unutmuştum. Ama önemli bir şey değil. Kapı kapı çorap satan adamlardan biriydi. Sakin bir görünüşü vardı ama fazla ısrarcıydı. Çoraplar. Çoraplar. Evet üç ay önce ve geçen gün... ...şimdi. Ando'ya evdeki dükkanı hatırlıyor musun Hastings? Yukarı odayı çıkmıştık. Orada sandalyenin üstünde bir çift yeni çorap vardı. Sonra siz... ...siz Mademoiselle Megan... ...o gün annenizin ağladığından bahsetmiştiniz. ...kardeşinize hediye çorap almıştı. Oysa Beth o gün öldürüldü. Gördünüz mü? Her seferinde aynı şey. Çoraplar. söyle, anneniz o çorapları... ...kapıdan almıştı değil mi? Evet, evet. Bu bir tesadüf olamaz. Üç cinayet ve her seferinde çorap satan bir adam. Ben Grey, ...bana lütfen o adamı tarif edin. E, tarif edemeyeceğim. Galiba gözlüğü vardı. Bir de eski partisiyo. Başka? E, ha, hafifçe kamburu çıkmıştı. Hı. Silik bir adamcağızdı. Pek dikkati çekecek bir tip değildi. Haklısınız. Cinayetlerin bütün sırrı o tek cümlede gizli. Evet evet. Bundan hiç şüphem yok. Silik bir adam. ...yarıklığım var. Yine başınız mı ağrıyor? Hayır. E, yani, e, evet. Herhalde bugün sokağa çıkmayacaksınız. Yok, hayır, gitmem lazım. İş meselesi bu, çok önemli. Madem lazım, gidersiniz tabii. E, bu seferki yol uzun mu? Hayır, e, ben bugün... ...şey ya, o çeltama gideceğim. Son zamanlarda gazeteler... ...o cinayetlerden başka bir şeyden bahsetmiyorlar. Hı. Doğrusu bunları okurken korkuyorum. Ah. Kineti doncasılı değişecekmiş. Hem de yarın. Eğer orada olsaydım ve adım D ile başlasaydı, ilk tren astayı oradan kaçardım. Oh, just... Ne dediniz? Hiç, hiç, hiç. hiç. Haliniz gerçekten çok fena. Bir ilaç alsanız. Doğrusu bugün yollara düşmeniz yersin. Ama hastaysa? Ben hasta değilim. eyle başlıyor. Eastfield adlı bir berber. Acayip. Katrin'in eşkenliği öğrenebilseydik. Sinemadaki seyircilerden bazılarını sorguya çektik. Ama işimize yarayacak bir ipucu vermediler. Yalnız ön sırada oturan seyircilerden birinin kattığını ve eğildiğini görmüşler. Dev yapılı biriymiş. Bir an sizi görmek istiyor efendim. Size faydalı olması ihtimali olan bir şey söyleyecekmiş. İçeri al. Zamanınızı almak istemedim. Karakuo otelinde çalışıyorum. Adım Cüny. Cüny Strong. Ne kadar? Anlatın bakalım. Otel yarış için gelenlerle dolu. Ben müşterilerin odasına sıcak su götürürüm. Bu akşamüstüydü. Odanın kapısını vurdum, hiç ses çıkmadı. Onun için kapıyı açtım. Adam içerdeydi. Lava oda ellerle yıkıyordu. O ona sıcak suyunuzu getirdim efendim dedim. Ben soğuk suyla yıkandım diye cevap verdi. İşte o zaman lavaboya baktım. Su, su kırmasaydı. Yani? Kandı efendim. Adam pardosunu çıkarmıştı. Kolu da ıslaktı. Bu olay ne zaman oldu? Üç saat kadar önce. Sonra yeni bir cinayet işlendiğini duyduğum zaman tekrar adamın odasına çıktım. Oda boştu. Avuda çalışanlar bir adamın dışarı çıktığını söylediler. Adamı takip edin. Orta boyluydu. kamburu çıkmış gibiydi. Gözlüğü vardı. Elbiseleri de oldukça eskiydi. Siddik bir adam. Teşekkür ederim. Gidebilirsiniz. <Gülüyor> Niye ayet başardık galiba müşteri Puaro. Katil kendi ayağıyla girdi kapana. Karakola kendisi mi? gelmiş? Evet. Geldiği zaman çok fena bir haldeymiş. Durmadan başım başım diyormuş. Şimdi aleyhine dava açılacak. Avukatının dava sırasında... ...kastın akıl hastası olduğunu iddia edeceğini sanıyorum. Hı hı. Bir şey daha var. Beksil cinayeti sırasında... ...kastın başka yerde olduğunu ispat edebilecek bir tanık var. Kim bu? Tom adlı bir maden mühendisi. 24 Temmuz gecesi kastla... ...ist burnunda domino oynamışlar. Bu halde kastım Beksil cinayetini işlemesi imkansız görünüyor. Söyle Hastings. Artık bu olayın sona erdiğini mi düşünüyorsun? Tabii. Katil yakalandı. Deliller sağlam. Bu vaka o adamın etrafında dönüyor. Onun nasıl bir insan olduğunu anlamadıkça esrarı çözmüş sayılmıyız. Kasp hakkında epi bilgimiz var. Bilaliyiz. Hiç bilgimiz yok. Savaşta bulunmuş. Kafasından hafif bir yara almış. İki yıldan beri Misli'nin pansiyonunda oturuyormuş. ...başkalarının farkına varmadıkları... ...silik bir adam. E, ya şimdi, cinayetler? Cinayetleri planlayan ve bunları yerine getiren... ...kast. Ama, ama anlayamadığım tek şey... ...tezatlarla dolu oluşum. Hem aptal hem kurnaz. Hem hain hem müşrik. Daha ilk günden beri katili tanımaya çalışıyordum. Halbuki şimdi kastı hiç tanımadığımı anladım. Ne yapacaksın? Kastla konuşacağım. Kastın sana ne söyleyeceğini düşünüyorsun? Kast bana yalan söyleyecek. Ve ben böylece işin doğrusunu anlayacağım. ...tolakta bulunan A.B.C. tarifeleri o paketlerin içinde çorap olduğunu sanıyordum. ellerle ilgili listede neden bayan Aşer'in adının yanına işaret koydunuz? E, çünkü satışa işte onunla başlamaya karar vermiştim. E, i̇şe bir yerden başlamak gerekir. Evet doğru. Her işe... ...her işe bir yerden başlamak lazım. Öyle, Öyle demek istemedim. Ben cinayet işlemedim. Büyük bir hata bu. O, Beksil'de işlenen ikinci cinayeti alın. Ben o sıralarda esporunda domino oynuyormuşum. <gülüyor> Bunu biliyorum. Ama insanlar da günleri şaşırabilirler. Tom gibi kendinden emin kimseler de hatalarını bir taraftan hoşlanmazlar. Ya, ya Tom. Tom doğruyu söylüyor. Duyduğuma göre çok iyi domino oynuyormuşsunuz. <gülüyor> Öyle derler. İnsanın dalıp gittiği bir oyundur değil mi? Evet. Yabancıların domino yüzünden birbirleriyle nasıl kaynaştıklarını görseniz çıkışarsınız. Bilasa, he, bilasa bir adamı iyi hatırlıyorum. Bana söylediği sözleri hiçbir zaman unutmadım. Size ne söylemişti? Sözleri beni sarstı. Ölümümün çok şiddetli olacağını söylemişti. Sen galiba idam sehpasında can vereceksin dedi. Başım Başım feci şekli dağırıyor O ne yaptığımı bilmiyorum Fakat o cinayetleri işlediğinizi biliyorsunuz değil mi? Evet biliyorum. Ama o cinayetleri neden işlediğinizi bilemiyorsunuz Gerçekten sebebini bilmiyorum <Gülüyor> sebebi olayları bir daha gözden geçirmek için... ...fakat katil yakalandı... ...artık olayların geçmişi diye bir şey yok... ...evet katil yakalandı... ...ve hakkında dava açılacak... ...ama bilemediğimiz bir şey var... ...cinayetlerin sebebi... <gülüyor> <gülüyor> ...üzerinde durulacak bir nokta var... ...Bexel cinayeti işlendi sırada... ...kast o civarda bulunur ...bunu tanıtla ispat etti... ...bu beni de düşündürdü... ...evet... Kastın veksil ile ilgisi yok. İmkansız çünkü... Tacele <gülüyor> etmeyin mademazel. Ben gerçeğin peşindeyim. Kusalım. <gülüyor> Hiç kimsenin ilgilenmeyeceği kastla... beti öldüren katilin kişilikleri arasındaki farkı düşünmemiz gerekli. Bet hoppa bir kızdı. Yakışıklı erkeklerin kendisiyle ilgilenmesine bayılırdı. O halde... Abc'nin kızı kendisiyle birlikte gezmeye razı edebilmesi için bir hayli hoş ve çekici erkek olması lazımdır. Kızdaki sahneyi şu şekilde canlandıralım. Erkek kızın kemerini değerdiğini söylüyor, bet bunu çıkarıyor. Adam şakacı bir tavırla bunu kızın boynuna salıyor. Kız bu arada gülüyor ve adam kemeri çeki veriyor. Böylece poğaça verip bu kızım bitti. Beti kast öldürmemişti. Gerçekten. Hatta belki kastın diğer cinayetlerle de Yok, Bu sözde özel imana çıkmıyor. Öyle mi? Sonra mektuplarda bir acayiplik var. Yani bir bakımı sahteydi bunlar. Çünkü mektupları yazan bir manyakmış gibi davranıyordu ama aslında normal. Normal değildi. Bilakis, düşünün. Böyle mektupların yazılmasının sebebi ne olabilir? Bu mektuplar dikkati bir grup cinayetin üzerine çekmek için yazılmıştı. Karşımda gayet zeki, soğukkanlı bir katil vardı. Fakat bu kast olamazdı. Katil kadınlar tarafından beğenilen bir tipti. Ve bu adamın işlenen cinayetlerden biriyle önemli bir ilgisi vardı. Sir Carmichael Clark, gayet zengin bir adamdı. Karısı ölmek üzereydi. Serveti kime kalacaktı? İşte o zaman katilin kim olduğunu anladım. Mektupları yazan, cinayetleri işleyen ABC lang klaktı. Lazizlen. Çok çok. <hoş. gülüyor> Yakavlı elleriyle yakalanan kast ne olacak? O belki cinayetleri inkar ediyor ama. Yok, yanılıyor. Sıradı ihbar etmiyor. etmiyor. Birakisi itiraf ediyor. Ne? Daha onunla konuşmaya başlar başlamaz kastın kendisini suçlu sandığını anladım. Ve bu her <gülüyor> bir Poirot'a yetmedi diye mi? Yetmedi ya. Onda ne soğukkanlılık ne de vardı. Hatta o zikâ da yoktu. Abiniz Thora ile fazla ilgileniyordu. Toran'ım da Lady Clark olmak fırsatını kaçırmayacağını biliyordunuz. O zaman abinizin serveti size kalamaz. Değil mi? Abinizin nasıl ortadan kaldıracağınızı düşünürken... ...kastla karşılaştınız. Onun silik bir insan oluşu dikkatinizi çekti. O anda alfabet planını kurdunuz. Çünkü kastın gerçek adı... ...Alexander Bonaparte kastı. Yani A-B-C. Yani... ...arsabe kompleksine uygun bir adam. Abinizin adının C ile başlaması... ...ve çarşında oturması... ...işte planınızın özü bunlardı. Kastın adını kullanarak... ...bir çorap fabrikasından adresine... ...çorap yollamalarını istediniz. Paketlerin içinde A-B-C tren tarifelerinde... ...kasta yolladınız. Daha sonra göndereceğiniz mektupları... ...o daktilo makinesinde yazdınız... Ben kasta yolladınız Susalım Sen Susalım Sonra Cinayetlere başladınız Andover'deki cinayeti işlemek Ve Bet'in ölümü size esas hedefiniz Olan üçüncü cinayete getirdi Üçüncü cinayetteki mektubu Mahsus geciktirdiniz İşte mektupları bana yollamanızın sebebi buydu Oysa Scotland Yard'a yollayabilirdiniz ama adresine kadar yanlış yazarsanız yazın gene mektup yerine zamanında giderdi. <gülüyor> Donçası cinayeti malum. Kastın arkasından sinemaya gittiniz. Uyuklayan bir adamı bıçakladınız. ABC tren tarifesini bırakıp kastla karanlıkta çarpışmayı başardınız. Bıçak koluna silip cebine attınız. Artık adı D ile başlayan birini aradığınız yoktu. Şimdi meseleye kas gözüyle bakalım. Kastın karakterinde birinin otele kolunda kan ve cebinde bir bıçaklar döndüğünü düşünün. Hı? Cebinde bir bıçak vardı. Katil kendisiydi. Bir manyak olduğundan emindi o. Polisin kendisini takip etmeye başlamasından sonra ne yapacağını şaşırdı ve sonunda partine varmadan polis karakoluna gitti. Ama masum olduğunda ısrar ediyor ve tanık Tom'u unutmamaya çalışıyordu. <gülüyor> Teoriniz çok saçma. Hayır Bay ...kimse sizden şüphe etmediği sürece emniyetteydiniz. Fakat şüpheler toplanır toplanmaz... ...delil bulmak kolay oldu. Delil mi? Evet. Andolar ve Charles'ın cinayetlerinde kullandığınız bastonu... ...villada bir dolapta buldum. Tahta kısım çıkarılmış yerine kurşun dökülmüştü. Sonra Donchester'dan sinemaya gidenlerden... ...ikisi resminizi görür görmez hemen tanıdılar. <gülüyor> Beti gördüğünüz lokantanın garsonu da sizi tanıdı. Size en kötüsünü söyleyeyim... Daktiloda parmak izlerini bırakmışsınız Ron Clark. Allah kahretsin. Hayır Baklak, o şah bir yan kesicidir. Tabancanızı cebinizden alarak boşalttı tekrar yerine koydu Sen <gülüyor> sakin olun. Sakin olun. Söyleyeceğiniz her sözün aleyhinize delil olarak kullanılacağını hatırlatırım Ron Clark. Yeteri kadar konuştu. götürün <gülüyor> onu. İnanamıyorum İnanamıyorum İnanamıyorum Bütün bu olanlar doğru mu Evet madem Kabus sona erdi Megan başından beri sizin katil olmanızdan korkuyordu Bay Donald Daha doğrusu ikinci cinayeti işlemiş olmanızdan Ben de bir ara öyle tanıyordum O rüyalar yüzünden mi Rüyanızın makul bir izah var. Hafızanızda Bettin yerine abla alıyor yani Megan. Unutmaktan korkmayın. Bett beni hatırlamaya diyecek bir kız değilmiş. Ama Megan'a gelince, Hı? haklısınız. <gülüyor> Haklıyım ya. <gülüyor>